وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim Bizim iman ettiğimiz kitabımızdır Elhamdülillah ancak Bu Kur'an-ı Kerim Kendisinden önce de Allah'ın kitabı Olan kitapların Doğrulayıcısı bir kitaptır Allah Celle Celaluhu Böyle dört kitap indirmiştir. İndirdiği ilk kitap Tevrat'tır. Musa aleyhisselama inmiştir. Sonra o Tevrat'la insanlar oynayınca onu Allahu Teala zebur şeklinde yeniden indirdi. Böylece iki tane olmuş oldu Allah'ın kitapları. Davut aleyhisselamın kitabı oydu. Sonra Yehudiler Zebur'la da istedikleri gibi oynayınca Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a İncil isimli kitap indirdi Aslında de kendinden önceki Tevrat'ın ve Zebur'un düzeltilmiş şeklidir, Allah'ın kitabıdır Sonra Hristiyanlar İncil'i zayi edince Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderdi Bu Kur'an-ı Kerim içindeki bütün ayetleri Musad mâ beyne yedeyhi Buyuruyor Allah Kendinden önceki kitapların Doğrulayıcısıdır Yani Esasında Allah'ın gönderdiği Arşivlerdeki değil Allah'ın gönderdiği Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an birbirlerinin tamamlayıcı kitaptırlar. Zıt, ters bilgiler yoktur bu kitaplarda. Asılları Allah'a aittir çünkü. Ancak Tevrat insan eliyle müdahale görünce allah Teala Zebur'u gönderdi. Zebur müdahale görünce İncil'i İncil müdahale görünce de Kur'an'ı gönderdi Kur'an'dan sonra bir daha kitap insanoğlu görmeyecek Allah'tan inen kitap olarak Kardeşlerim Bugün bütün dünyada Bilgi Bolluğu Ve o bolluk kadar da Bilgi kirliliği var Bu sebeple Sanki Allah Teala'nın indirdiği dört kitabın dördü de duruyormuş dünyada gibi bir algı oluşturuluyor. Bu yanlıştır. Allah'ın kitabı olarak sadece Kur'an vardır. İncil ve Tevrat adıyla var içeriğiyle yoktur. Binan aleyhi bu sözüme dayalı olarak diyorum ki şu kitabımız Kur'an-ı Kerim ile arşivlerde, müzelerde, kitapçılarda bulunan adına kitabı mukaddes, Ahit-i Kadim vesaire ne derse desinler. Diğer semavi asıllı ama orijinal değil. Kitaplar arasında farklılıklar var. Bu farklılıklardan dolayı biz iman olarak zaten Kur'an'dan başka kitap yok dediğimiz gibi akıl olarak da zaten bu akla uygun değil deyip inanarak Kur'an'dan başka kitap yoktur diyoruz. Bunun en büyük belgesi bugün dünyada mukaddes kitap olarak tanıtılan Kur'an dışındaki kitapların hiçbirinin Asıl nüshası yoktur. İlk asırlara yakın nüshası da yoktur. Yani kağıt olarak yoktur demiyoruz. O ayrı, zaten yoktur. İçerik olarak Allah'ın indirdiği gibi değildir. Hahamlar, papazlar, aydınlar, ihtilalciler, karıştıran karıştırana, istediklerini ilave etmişlerdir Mesela İncil'in içinde Belki yüzde 10 Belki yüzde 18 Belki yüzde 20 ilk inen İncil'e ait cümleler olabilir Ama bunlar neresindedir? Ne kadardır? Bilinmediği için yok hükmündedir Kur'an-ı Kerim ise ilk Allah'ın indirdiği Günkü ilk sahifesi olan Fatiha suresi Bakara suresi ne idiyse ve son sahifesi olan Nas suresi ne idiyse ilk gün hala öyledir Sadece cildi değiştirmiştir derilere yazılıyordu kağıda yazılmıştır dijital ortamlara yazılmıştır Kur'an'ımız ilk günkü gibidir diğer kitapların ilk günkü gibi olmadıklarını da en büyük belgesi kaç çeşidi olduğu belli olmayan bir kitap önümüze konmuştur. Üç tane, beş tane İncil, yüz taneden seçilmiş en uygunu bunlardır diye alınmış İncil'ler bunlar. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'ya ait olmayan tek bir harf yoktur, harf harf kelime değil, tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu Allah'ın size sözüdür diye buyurduğu sözlerden oluşmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bile yoktur bu kitabın içinde, peygamber sözü bile yoktur. İncil'e vesaireye gelince içi papaz sözleriyle doludur, değil peygamber papaz sözleriyle doludur. Üçüncü olarak da bilim adamlarının yani bu tarih üzerine çalışma yapan bilim adamlarının bile şu İncil, şu Tevrat peygambere inen Tevrat'tır diye bir iddiası yoktur böyle bir iddiayı ispat edecek bir bilimsel araştırma bile yapılmamıştır. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'in ise bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakın asırlara ait nüskaları, yazmaları vardır. Etrafında oluşturulmuş büyük kültürün dokümanları mevcuttur. Ve Dördüncü nokta, Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Arapça inmiştir, Arapça yazılmıştır, Arapça okunmaktadır. Arapça hala Kur'an'ın indiği günkü kalitesiyle konuşulmakta, yazılmakta, anlaşılmaktadır. Ancak Tevrat, Zebur, İncil yani diğer kitapların dilleri ortada yoktur. O dillerden şu dile bu dile aktarılmışları vardır. Dil bir kere kaybolmuştur. Ve beşinci bir nokta, önceki kitaplar kavim kitabıdır. Yani filanca kavbe inmiştir Yahudilere, İncil de Yahudilere inmiştir. Bir kavim kitabıdır, yöre kitabıdır, Orta Doğu kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa inmiştir ve bütün evrenin kitabıdır, bu da ciddi bir farktır. Ve altıncı önemli bir nokta Kur'an ve diğerleriyle karşılaştırma yaptığımızda Kur'an-ı Kerim'de hayat neyi gerektiriyorsa, ahlak, muamele, evlilik, siyaset, savaş hayat neyi gerektiriyorsa Kur'an'ın konusudur. Ayetler vardır o konuda, işaretler vardır. Ama diğer kitaplarda sadece ahlak, fazilet, sevap kazanmak, ruh tarafını güçlendirmek vardır. Dolayısıyla o günkü şartları dolduracak çapta inmiş bir kitaptır. Kur'an ise kıyamete kadar yetecek evrensel bir kitaptır. Bu farklılıklardan dolayı Kur'an'ımızın değil muadili, bir benzeri dahi olamaz bu dünyada deriz sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin وَذَكِّرْ <gülüyor> فَإِنَّ